akşam için teknoloji. Merhaba. Bugün günlerden cuma ve her cuma sizler gezegenin geleceği change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya köyünün Kabak Koyu'na yapılacak Yeni Asfalt Yol Projesi'ne karşı başlatılan kampanya başarıyla sonuçlandı. Change.org Taksim, Kabak Yolu adresindeki kampanyaya 100 binin üzerinde kişi imza atmıştı. Kampanyada yeni yol projesinin doğayı ve tarihi Likya yolunu tahrip edeceği, karata karatalara zarar vereceği söyleniyordu. Ve bu nedenle bu yola karşı mücadele ediliyordu. Kampanyayı başlatan Feyza Soylu, güzel haberi imza atanlara şu cümlelerle duyurdu. 114.317 kişi destek oldu. İmzalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye Müdürlüğü'ne teslim edildi. Konu komisyonda görüşüldü ve çalışmalarına başlanan yeni kabak yolunun asfalt ve parke yapılmamasına ayrıca otoparkın kaldırılmasına karar verildi. Emeği geçen ve değişime inanıp imza veren her birinize ayrı ayrı teşekkürler. Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ıstranca ormanlarında taş ocağı için 144.871 ağacın kesileceğinin ortaya çıkması üzerine bir kampanya başlatıldı. Umut İbrahim Kurtulmuş'un başlattığı ve Change.org Taksim ıstranca ormanları adresinde yer alan kampanyaya kısa sürede 10 binin üzerinde kişi imza attı. Umut Kurtulmuş kampanya metninde hem bir doğa harikası hem de Trakya'nın su kaynağı olan Isranca ormanlarında taş ocağı kapasitesini arttırma için 144.871 ağaç kesilecek. Bu bilgi taş ocağının çevresel etki değerlendirmesi raporunda yer alıyor. Türkiye'nin yeşil alanlarından eksilecek 144.871 can daha hem de kuraklığın hızla hayatımızı etkilediği bu günlerde. Ağaçların kesilmesini istemiyorsanız lütfen kampanyayı imzalayın. Israncalar kaybedilirse Trakya bölgesinde doğal alan azalacak. Ayrıca bahsi geçen kesim yapılırsa kuraklık hız gösterecek, ilerlemeye devam edecek ve o bölgede bulunan ekosistem çok ciddi anlamda zarar görecek. Ağaç türleri, bitki çeşitliliği, doğal ortam bakımından zenginliğiyle bilinen ıstrancaların Kaybedilmemesi için diyor Change.org Taksim ıstıranca ormanları adresinde süren kampanyasında. Semanur Erdem Düzce'ye yapılacak birinci organize sanayi bölgesine karşı bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Düzce adresinde yer alan bu kampanyada planlanan organize sanayi bölgesinin hava kirliliğini arttıracağından, tarım alanlarını yok edeceğinden ve yerleşim yerlerine yakınlığından söz ediliyor. Semanur Erdem. Düzce 2020 yılında Türkiye'nin en kirli havasına sahip il olarak seçildi. Buna rağmen bir organize sanayi bölgesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Üstelik bu proje yerleşim yerine 500 metre mesafede ve birinci derecede tarım alanları üzerine planlanmış bulunmakta. Sesimizi duyurabilir ve bu projeyi durdurabilirsek en verimli tarım alanlarımızda yine organik ürünler üretmeye devam edeceğiz. Havamız, tarlamız, yeşilimiz, toprağımız... Elimizden alınmasın diyor Change.org Taksim Düzce adresinde. Ülker Paro cam şişelerin geçmiş yıllarda olduğu gibi depozitolu olması için bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Depozitolu Cam adresinde ki kampanyasında Ülker Paro çocuklarımızın ve dünyamızın geleceği için günlük süt, meyve suyu, soda şişeleri gibi camdan üretilmiş ambalajların geçmiş yıllarda olduğu gibi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 Zararları önlemek bizim elimizde. Lütfen bu konunun üstünde duralım. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım. Dünyamızı koruyalım. Tüm bu saydığımız nedenlerle cam ambalajların depozitolu olmasını talep ediyorum diyor change.org.taksim depozitolu cam adresinde. Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği. Fethiye Körfezi'nde yapılması planlanan Yat Limanı projesine karşı bir imza kampanyası başlattı. Proje 174 bin metrekare alana 300 yat kapasiteli bir yat limanı projesi. Change.org Taksim Fethiye Körfezi'ne dokunma adresindeki bu kampanyada projenin körfezin turizminin taşıma kapasitesini hiçe saydığı söyleniyor. Kampanyada verilen diğer bilgilere göre Fethiye Körfezi için çevresel etki değerlendirmesi raporu gerekli değil kararı da verildi. Proje dosyasında belirtildiğine göre Yaklaşık 440 adet kazık çıkararak iskeleler inşa edilecek. Toplamda 45 bin metrekare alan kazıklı ve yüzer iskeleler, dalga kıranlar, kara tarafında ise marina servisi, hizmet yapıları, kafe ve restoranlar doldurulacak. Kampanya: change.org/taksim-fetih-körfezine-dokunma adresinde.